<gülüyor> Ağzı belli Allah min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Bismillahi r Hayatımızın Kur'an olması gerektiğini söylüyoruz. Kur'an'ı okumamız gerektiğini, anlamamız gerektiğini, dinlememiz gerektiğini, Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmemiz gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Kur'an'ın Allah'ın beyanıyla bize Furkan olması gerekir. Furkan. Furkan fark ettiren demektir. Ayıran demektir. Hakla batılı birbirinden ayıran, doğruyla yanlışı birbirinden ayıran, güzelle çirkini birbirinden ayıran, imanla küfrü birbirinden ayıran, imanla nifakı, münafıklığı birbirinden ayıran, müminle, münafıklığı birbirinden ayıran, müminle ve müşriği birbirinden ayıran, ebedi olanla fani olanı birbirinden ayıran, nimetle musibeti birbirinden ayıran, faydalı olanla zararlı olanı birbirinden ayıran, kârla zararı birbirinden ayıran, herkesin kendine göre bir ölçüsü vardır ama bir de Allah'ın ölçüsü vardır. Eğer ölçümüz Allah'ın ölçüsüne göre değilse o yanlış ölçüdür. Bütün bunları Furkan olan Allah'ın kitabıyla ayırmak gerekiyor. Dostla düşmanı birbirinden ayıran, melekle şeytani, meleklikle şeytanlığı birbirinden ayıran, ölü ile diri birbirinden ayıran, ilahla mahlukı birbirinden ayıran, Allah'tan gelenle kuldan geleni birbirinden ayıran insanla beşeri birbirinden ayıran Gönülle nefsi birbirinden ayıran Hayatla ölümü birbirinden ayıran Bunlar birkaç tanesiydi ben saydım Çünkü hayatımız boyunca Hep seçim yapmak zorunda kalıyoruz Hayatımız boyunca Yani hep ayrım yapmak zorundayız Fırkan ayırmak demek, ayrım yapmak demektir. Güzelle çirkini, doğruyla yanlışı, hakla batılı, imanla küfrü, şeytanın verdiği vesveseyle Allah'ın vahyini birbirinden ayırmamız gerekir. Hayat baştan sona ayrımdır, seçimdir yani. Mesela konuşurken kelimeleri seçiyoruz. Herhangi bir şeyi yerken, içerken, Temizle, pisi birbirinden seçip yiyip içiyoruz. Herhangi bir iş yaparken faydalıdır, zararlıdır, iyidir, kötüdür, doğrudur, yanlıştır diye seçim yapıyoruz. Yani ayırıyoruz, fark ettiriyoruz, fark ediyor ve birbirinden fark ettirip ayırıyoruz. Allah kitabına Furkan dedi, Furkan. Yani ayıran, birbirinden ayıran. Eğer bizim fırkanımız yoksa, Kur'an'ımız da yoktur. Kitabımız yok yani. Eğer Allah'ın kitabıyla ayırmıyorsak, seçmiyorsak, ona göre ayrım yapıp, anlamıyorsak, konuşmuyorsak, düşünmüyorsak, yapmıyorsak, Kur'an'a göre Kur'an'ımız yok Furkanımız yok demektir. Furkanımız yoksa Kur'an da yoktur. Allah, ayet-i kerimede buyuruyordu, Allah müttakilere furkan verir. Bu da özel furkandı. Furkan, nurdur. Bu nuru nereden kazanıyor insan? Furkandan, yani Kur'an'dan. Ayetleri önce beraber okuyup anlamaya çalışacağız. Sonra Furkanımız var mıdır, yok mudur ona bakacağız. Yoksa herkes Kur'an'ı eline alır, okur. Eğer onun Furkanı yoksa, ayıramıyorsa, eğer onun gönül alemi kirliyse, başka bilgilerle kirlenmişse, şeytanın verdiği vesveseyle kirlenmişse, o ayetleri bile okumuş olsa, hakikati fark edemez, ayrımı yapamaz. Onun için gerçek manada Furkan'a kimler sahiptir? Nefsini tezkiye etmiş olanlar, temizlenmiş olanlar, aklını, gönlünü, nefsini temizlemiş olanlar Furkan'a sahiptir. Allah kendilerine Furkan vermiştir yani. Yoksa onun Furkan'ı olmuş olsa bile, yani ayetleri okumuş, anlamış olsa bile onun gönlündeki o yanlış bilgiler, onun nefsinin arzusu, havası, şeytanın verdiği üvesvese onu kirletir, onu bozar, başka tarafa, ters tarafa çeker. Audo billahi min shaitanir rajim. Bismillahi r rahim Tevarek elledi, ala abdihi. Mübarek olan Allah'tır. Yani daimi olarak nimeti ihsan eden, ikram eden Allah'tır. Onun nimeti kesintisizdir. Furkanı kuluna o indirmiştir. Evet. Nezzelel furkane ala abdihi. Kuluna furkanı indiren odur. Allah furkanı kuluna indirmiş. Peygamber ne demedi? Kuluna. Dolayısıyla peygamber olan kuluna indirmiş ama bütün kullarına indirmiş. Neden mübarek dedi? İndirdiği o fırkan daimi olarak nimet ondan akmaya devam eder. O fırkanı almış olanlar daimi nimete, ebedi nimete kavuşur. Hem dünyada hem ahirete ebediyen Allah'ın ikramına nail olur çünkü neden indirmiştir? Onu da beyan ediyor. lil alemine nezira. Bütün alemlere uyarıcı olsun diye. Uyarsın, yani yanlışı ona göstersin. Doğruyu ona göstersin. Yanlış yapmaması için uyarsın diye. Evet. Nezir. Nezir demek, izar eden demektir. Uyaran demektir. Resulümüz, Uyarıcı olsun diye, onunla uyarsın diye inzar aynı zamanda nazara sunan demektir. Önüne koyan demektir. Öyle ki uyarıldığında onun tehlikesini, onun yanlışını, o yanlışı gözünün önündeymiş gibi görebilsin diye inzar böyledir. Demek ki Allah Furkan'ı neden indirmiş? Kullarını uyarmak için. Yani yanlış yapmamaları için, tehlikeye düşmemeleri için, küfre düşmemeleri için, cehenneme gitmemeleri için, Allah'ın azabına, gazabına uğramamaları için Allah Furkan'ı indirmiştir. Ayran. Sadece Kur'an Furkan değildir. Allah'ın göndermiş olduğu bütün kitaplar Furkan'dır. Allah'ın vahyidir. Yani Furkan olan Allah'ın vahyidir. وَنَدَعُلْ ol الْقِسْتَ لِي يُوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü biz terazileri koyacağız. فَلَا تُزَّمُوا نَفْسٌ شَيْعَةِ Hiçbir nefse, hiç kimseye, hiçbir şekilde zulmedilmez. Çünkü bütün ameli teraziye konur, hüküm ona göre verilir, muamele ona göre yapılır. Yani kim hangi muameleyi hak etmişse, o muameleyi kendisi kazanmış. Onun için kıyamet günü terazileri koyacağız, mizanı kuracağız. Hiç kimseye zulmedilmez. Ve in kana miskale habbatin min khadalin ateyna biha. Hardal tanesi kadar. Arpa tanesi kadar. Buğday tanesi kadar. Yapılan hangi amel olursa olsun onu mutlaka getiririz ve kefa bina hasibin hesaba çekici olarak hesaba çeken olarak biz yeteriz. Ayet devam ediyor. Ve lakad atei Musa ve Harunel Furkan. Biz Musaya ve Haruna Furkanı verdik. Yani Furkan'a göre Allah mizanı Vurar, hardal tanesi kadar bile işlenmiş her ne varsa, hayır olsun, şer olsun, onu getirip mizana koyarız. O hayır-i şerri işleyen mutlaka kendisine göre doğru yapmıştır, bilerek veya bilmeyerek doğru ya da yanlış yapmıştır. Furkan'a göre, yani Allah'ın ayırımına göre, doğruyu, yanlışı birbirinden ayırt etmemişse, onun mizani yanlışlarla, şerlerle, dolarla haberi bile olmaz. Doğru yaptığını zanneder, yanlış yapmıştır. Ve diyâen ve zikren lil muttakîn. Aynı zamanda bu Furhan'ı niçin indirmiştik onlara? Evet. Hazreti Musa deyince bütün beni İsrail'in peygamberlerini içine alır. Niye? Niye? Furkan'ı vermiştik. Onlara zikir olsun diye. Onlara, onları hatırlatalım diye. Kulluklarını hatırlatalım diye. Abdülmaları gerektiğini hatırlatalım diye. Nasıl kazanmaları gerekir, bunu onlara hatırlatalım diye. Zikir olsun diye. Bir de ziya. Bir de onlara nur olsun diye. Nur. Eğer... Karanlıkta ışık olmazsa, ziya, nur olmazsa, gözün görmesi bir işe yaramaz. Gözün istediği kadar keskin görsün, aydınlık yoksa, karanlıksa, göz işe yaramıyor ve görmüyor. Akıl da böyledir. Eğer Furkan yoksa, Allah'ın nuru yoksa, Allah'ın oradaki o ayrımı yoksa, vahiy yoksa, akıl karanlıkta kalmış. Dolayısıyla onun doğruyu bulması, anlaması mümkün değildir. Seçim yapması, fark etmesi mümkün değildir. İyi ile kötüyü birbirinden ayırması mümkün değildir. Her ne kadar Allah fıtrat itibariyle onu İslam fıtratı üzere yaratmış, güzelliği, çirkinliği fıtratında yazmıştır zaten. Ama daha sonra bu bozuluyor. Bozulunca karışık oluyor. Hem hakkı biliyor hem hem de yanlışı hak diye bilebiliyor. biliyor. Veed ateina musel kitabe ve furkan. Biz Musaya kitabı ve furkanı verdik. Bu sefer kitapla furkanı birbirinden ayırdı. La alakum tehdadun. Neden vermişti? hidayete ersinler diye. Öyle ki hidayete eresiniz diye. Furkan Allah'ın kitabı, bir de Furkan nurdur. Allah Furkan'ı onun gönlüne ihsan ediyor, ikram ediyor. Nereden alıyor onu? Kul Allah'ın kitabından. Bütün peygamberler Furkan sahibidir. Yani Allah'ın vahyi'nden başka ayrıca gönül itibariyle Furkan sahibidir. Yani hak batıldan, doğruyu yanlıştan, Allah'ın gazabını rahmetinden ayırma özelliğidir bu. Allah bu o bir nurdur. Allah onun gönlüne indiriyor. Allahu la ilahe illahu Allah odur ki o kendisinden başka ilah olmayandır. El hayyul kayyum. O hey ve kayyumdur. Diridir, diriltendir. Bütün varlığı varlıkta tutandır. Bütün varlık onunla varlıkta duruyor. Nezzele aleykel kitabe bil haq museddiqen lima beyne yedeyhi. Allah sana kitabı hak olarak indirdi. Kendinden önceki kitapları da tasdik edici olarak indirmiştir. Hepsi Allah'ın vahiy çünkü ve inzalet tevrate incil bir de tevratla İncil'i indirmişti min qablu huden linnas daha önce insanlara hidayet olsun diye insanları hidayete erdirmek için Allah bunu indirmişti ve inzalel furkan bir de Allah furkanı indirdi Bütün kitapları, daha önce indirdiği kitapları da Tevrat'ı da İncil'i de insanları hidayete erdirmek için indirmiştir. Bununla beraber bir de evet, Furkan'ı indirmiştir. Kur'an aynı zamanda Furkan'dır. Allah'ın bütün kitaplarının ismi evet Furkan'mış. Vahyin ismi Furkan'mış. Doğruyu yanlıştan, küfrü imandan ayıran. İnnellezine keferu bi ayati o Allah'ın ayetlerini inkar edenler onlar var ya lehum azabun onlar için şiddetli bir azap vardır Vallahu Allah zünfikam Allah aziz ve intikam sahibidir. Nasıl? Eğer birinde Furkan yoksa Kur'an'da yok. Furkan yoksa ayetler de yok. Yani Allah'ın vahyine tabi olmadığı için okuyup, dinleyip, anlamadığı için, Hakk'i batıldan ayıramadığı için, Furhan'ı yok demektir. Allah'ın vahyini ciddiye almayanlar, inkar etmiş olur, hidayeti bulamamış olur, hakkı batıldan da ayıramamış demektir. Eğer kim böyle yaparsa, Allah'ın azabı çok şiddetlidir, Allah aziz, ve intikam sahibidir dedi. Bütün şeref, bütün güç, kuvvet Allah'a aittir. Bununla beraber eğer biri kendini Rabbinin önüne koyduysa Rabbinin vahyini tercih etmek yerine kendi fikrini, düşüncesini öne koyduysa evet, Allah intikam sahibidir dedi. Allah ona hakkın ne olduğunu gösterir. Hak tecelli eder o ters tarafta duran kendi vehmine uyan zanına uyan öyle bir azaba düçarı olur ki yaptığının karşılığını almış olur. İntikam demek, yaptığının cezasını almak demek. Yaptığının karşılığını alıyor. Yanlış yapmasının karşılığını alıyor. Ya yühellezine Amenu. Ey iman edenler. La tehanu Allahe ve Resul. Allah'a ve Resulüne hainlik yapmayın. Ve tehanu ve tehunu emanatikum. Emanetlerinize hainlik yapmayın. Eğer Allah'a ve Resulüne hainlik yaparsanız emanetlerinize hainlik yapmış olursunuz. Ve entum Siz bunu biliyorsunuz. Hainliğin ne olduğunu biliyorsunuz. Dedi Allah. Allah'a ve Resulüne hainlik yapmak demek, Allah'ın vahyine karşı hainlik yapmak demektir. Onu ciddiye almamak demektir. Onu hükümsüz bırakmaya çalışmaktır. Onu yalanlamaktır. Yokmuş gibi davranmaktır. Allah'a ve Resulüne hainlik. Bununla beraber eğer bunu böyle yaparsanız, Allah'a ve Resulüne hainlik yaparsanız, kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz dedi. Ve'lemu ennema emvalukum ve evladukum fitne. Şunu iyi bilin ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitne, bir imtihandır yani. Fitne demek, imtihan demek. Ve ennellâhe indehû Ecrün azim. Allah katındaki ise ecr itibariyle azim olandır. Yani size düşen malların ve evlatların cazibesine kapılıp dünyayı tercih etmek değildir. Hayırlı olan Allah katındadır. Mallarınız ve evlatlarınız birer fitnedir. Fitne insanı çeken şey demektir cezbeden şey demektir peşinden sürükleyen şey demektir ve fitne imtihan demektir mallar, evlatlar, ticaret dünyalık her ne varsa hepsi bir imtihan yani bizi çeken, bizi cezbeden her ne varsa o bir imtihandır ve Allah ona ne dedi fitne dedi asıl amacı neymiş neden Allah onlarla imtihanat tabi tutuyor tercihimizi yapalım diye Doğruyu tercih edelim diye. Rabbimizi, Rabbimizin katındakini tercih edelim diye. Bunun için imtihana tabi tutuyor. İmtihana tabi tutarken fitne demek, Arapçada fitne demek, o altını posasından ayıran, o aletin ismidir. 800 derece, 1000 derece, 1200 derecede o altın madeni eritilir altın posasından ayrılır. Fitne, altının, cevherin, mücevherin posasından ayrılması demektir. İnsan da öyledir. İnsanın o kötü hallerinde, yanlış düşüncelerinde, dünya sevgisinde kurtulup saf hale gelebilmesi için, yani tabiri caizse saf altın, saf mücevher gel olabilmesi için, onun o posasından ayrılması gerekir bunun içinde yanması gerekir fitne lazım yani manevi ateş lazım sıkıntı lazım musibet lazım, belal lazım böyle olunca fitneye tabi düşer olunca o potada erir fitne potasında erir sonra saf hale gelir ne kadar yüksek ateşe tabi tutulduysa o kadar saf hale gelir tabiri caizse. Onun için peygamberler en büyük musibetlere, en büyük belalara uğramış. Fitneyi böyle anlamak lazım. Bela olarak değil, ceza olarak değil, nimet olarak anlamak gerekiyor. Temizlensin diye, saf hale gelsin diye. Evet, nefsinden, vehminden, şeytandan, yanlış şeylerden, yanlış düşüncelerden kurtulsun diye. Saf Allah diyebilsin diye. Allah'ın güzelliği saf onda tecelli etsin diye. Evet, fitne bunun içindir. Ama hayırlı olan neymiş? Allah'ın katındaki azim olan, evet, Allah katında olandır. Onu tercih edin. Ayet devam ediyor. Ya eyyuhellezine amenu Ey iman edenler. İntetekullah. <gülüyor> Eğer siz takva sahibi olursanız, siz Allah'a karşı, sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsanız. Yani Allah'a karşı sorumluluğunu bilmek demek insan olmayı kabul etmek demektir. Sen eğer insan olduğunu, kul olduğunu, abd olduğunu kabul ediyorsan bu durumda Allah'a karşı sorumluluğunu kabul etmişsin. Yani takva sahibi olmuşsun demektir. Eğer siz Allah'a karşı takva sahibi olursanız يَجْعَلَّكُمْ فُرْقَانَ Allah size fırkan verir. Allah sizin için Furkan yaratır. Allah yahluk fiilini kullanmadı. al fiilini kullandı. Allah sizin için furkan kılar. Furkanı yapar demektir. Yaratmak başka kılmak başka şeydir. Kılmak olan bir şeyden meydana getirmek demektir yaratmaksa, yoktan yaratmak demektir. Allah sizin için Furkan yapar dedi. Nereden yapıyor? Yani olan bir şeyden yapıyor. Vahyinden, Kur'an'dan sizin için Furkan yapar. Yani hakla batılı, doğruyla yanlışı, güzelle çirkini, insanla beşeri, nefisle, ruhi, gönlü, birbirinden ayıran bir özellik verir, bir nur verir. Bir ilim, bir bilgi, bir anlayış verir, bir kabiliyet verir. Artık ona ne dersek diyelim, Allah ona Furkan dedi, ayran Furkan. Neyin karşılığında? Allah'a karşı takvali olma karşılığında. Eğer biri Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmek için Kur'an'ı okumuyorsa, Kur'an ona Furkan olmaz diye. Bunun için dinlemiyorsa Kur'an ona furkan olmaz. Onun furhanı olmaz yani. Sadece bilgisi o olur. Ayet devam ediyor. Ve yukeffir ankum seyyiatikum. Size furkan verir, bununla beraber sizin kötülüklerinizi örter. Ve Sizi mağfiret eder. Vallahu zul fadlil aziz. Allah büyük fazlın sahibidir. O fazlından sizi faziletli kılar. Size fazilet verir, şeref verir, kıymet verir, değer verir. Neden dolayı? Furkandan dolayı. Allah bir de Bedir Savaşı'na Furkan günü diyor. Furkan günü. İn kuntum amentum billahi. Eğer siz Allah'a iman etmişseniz, Vama enzerna ala abdina yu mel furkan. O furkan günü, o ayırım günü, yani Bedil günü, Kurumuza indirdiğimiz şeye yu mel takel ceman. O gün kazandığınız, o nimetleri, ganimetleri, şöyle paylaştırmanız gerekir. Wallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Allah ...bundan önce ganimetin beşte biri Allah'a, Resulüne, yakınlarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara diye buyurmuştu. Bedir gününe ayrım günü, Furkan günü diyor. Neyi ayırıyor? Münafıkla mümini birbirinden ayırıyor. Dünyayı tercih edenle ahireti tercih edeni birbirinden ayırıyor. Demek ki Furkan ayırmakmış, ayrım yapmakmış. Her anda Furkan'la hüküm vermemiz gerekir, her anda. Eğer Furkan'la hüküm vermezsek, Allah'ın vahyiyle hüküm vermezsek, hiç alakamız olmayan şeylerde, işlerde bile zarar edebiliriz. Mesela Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah onları senede bir veya iki sefer imtihana tabi tutar. Musibete uğratır, imtihana tabi tutar. Ama onlar onun farkında bile olmazlar. Musibet. Bir veya iki defa. Bu özel bir şey olması gerekir. Allah bütün insanları yılda kaç sefer imtihana tabi tutar. Bir de genel olarak imtihana tabi tuttuğu zamanlar vardır. Eğer o anda Furkan devreye girip hakkı batıldan doğruyu yanlıştan ayıramazsa yanlış tarafta, ters tarafta durabilir. Mesela örnek olarak Allah birilerini imtihana tabi tuttuğunda bütün müminleri bir anda imtihana tabi tutmuş olur. Mesela dünyanın bir yerinde müminlere, müslümanlara eğer zulmediliyorsa bütün müslümanları ilgilendirir. Çünkü gönül itibariyle ya taraflardan birini desteklemek zorundadır mecburen destekleyecek yani. Acaba doğru tarafta mı durdu, yanlış tarafta mı durdu? O memleketteki insanları imtihana tabi tutmuş, musibete tabi tutmuş ama bütün insanlar onlarla beraber imtihandadır. Eğer biri müminden yana, Müslümandan yana tavrını koymadıysa onun Furkanı yok demektir. Ayıramadı. Allah'a göre ayıramadı. Mesela memleketimizde gazi olayları dediği şeyler oldu. Allah teciheni yap dedi. Bu senin imtihanın. Kim doğru yapıyor, kim yanlış yapıyor. Beni ilgilendirmez diyemezsin. Sen bu hayatı yaşıyorsan, bu hayattaki, bu dünyadaki her şey seni ilgilendirir. Taraf olmak zorundasın yani. Mümin beni ilgilendirmez diyemez. Hayatın her anında, her alanında mutlaka taraftır. Mutlaka bir tarafta durur ve durmalıdır. Mesela... ...Suriye'de, Mısır'da, dünyanın birçok yerinde böylesine evet musibetler yaşanıyor. Acaba hangi tarafta duruyoruz? Hiçbir şey yapamasak bile gönül itibariyle onlara dua halinde olmamız gerekir. Bir de görüyoruz birçok mümin, birçok Müslüman... ...Furkan'a sahip olmadığı için yanlış hüküm verip ters tarafta durabiliyor. Şeytana destek verebiliyor, hizmet edebiliyor... Bu kendisine yaptığı zulümdür. Yarın onların bu fikri, bu düşüncesi, bu söyledikleri yer, bu konuda söyledikleri mizana konur. Hesaba çekilecek. Neden böyle düşündün? Eğer biri Furkan'a sahip değilse onun yanlış yapmaması mümkün değildir. Ama eğer Allah ona Furkan vermişse Furkan nurunu vermişse, haklı batıldan, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, mümini kafirden, münafıklığı, evet, mümin olmaktan ayırabiliyorsa, biliyorsa, yanlış yapmaz. En azından biliyor. Yanlış yapsa bile doğru yapma, tevbe yapma imkanı vardır. Ama hem yanlış yapıyor, hem de yanlış yaptığını bilmiyorsa, yanlış hüküm vermişse, onun doğru yapması mümkün değildir. Yanlışı ibadet diye yapar. Kötülüğü iyilik diye yapar. Furkanı yok. Ayıramıyor, ayıramamış. Bu bütünüyle iman ile ilgilidir, gönül alemi ile ilgilidir, akılla ilgili, tefekkürle ilgilidir. Evet, ile ilgilidir. Yoksa dünyayı bilmek Herkes dünyayı biliyor, deli bile dünyayı biliyor. Hayvanlar da dünyayı biliyor. Allah'ın bizden istediği nedir? Hakkı bilmek. Rabbimizi bilmek. Kendimizi bilmek. Hakikati görmek. Anlamak. gereğini yapmak. Hakkın yanında olmak. Hakk'tan taraf olmak. Hakta olmak. Allah'a ve Resulüne ihanet etmemek, emanetlerimize ihanet etmemek, Furhani olmadığı için bilmeden ihanet ediyor. Bunun içindir ki baktığımızda birçok mümin, birçok Müslüman birbirine düşmüş durumdadır. Alevi, Sünni diye veya ırkını öne süre Kürt, Türk diye veya mezhebi öne sürer her ne durumda olursa olsun hiç mümin müminle savaşabilir mi? hiç mümin mümin kardeşini öldürebilir mi? kim olursa olsun Allah'a göre eğer furkanları olsaydı böyle olur muydu? olmazdı eğer Furkan olursa hiç mümin zulmedebilir mi? Zalim olabilir mi? Olamaz. Ama en büyük zulümden en küçüğüne kadar en genel olanından en özeline kadar baktığımızda zulmedenler kendini haklı görüyor. Doğru görüyor yani yaptığının doğru olduğunu söylüyor. Hanımına zulmediyor veya kadın eşine zulmediyor, çocuğuna zulmediyor. Haberi yok. Ben diyor, doğru yapıyorum. Kendine göre doğru yapıyor. Niye doğru yapıyor? Furkanı olmadığı için, doğruyu anlamadığı için, zulümle rahmeti birbirinden ayıramadığı için, zulüm. Ama yaparken bilmiyor. Bakıyoruz cinayeti Allah adına işliyor, zulmü Allah adına yapıyor. Allah için diyor yapıyor. Niye? Furkanı olmadığı için, yani birbirinden ayıramadığı için. Doğruyla yanlışı, rahmetle zulmü birbirinden ayıramadığı için. Bakıyorsun Allah için nefret ediyor. Ben diyor Allah için nefret ediyorum. Allah için mümin kardeşinden nefret ediyor. Allah için yapıyormuş. Bunlar böyle olanlar furkansızdır. Furkanları yoktur. Yani Kur'anları yoktur. Kitapları yoktur. Kitapları Allah'ın kitabı değildir. Olsaydı böyle olmazdı. Allah'a göre hareket eder, peygamber gibi olurlardı. Peygamber gibi yaparlardı. Allah'ın Resulü gibi yaparlardı. Doğruyu yanlıştan ayırmaya çalışırken, hakkı batıldan ayırmaya çalışırken, evet, nasıl yapmamız gerekir? Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Allah kime nur vermemişse onun nuru yoktur. Kendine göre doğruları olabilir. Hatta o doğruları gerçekten doğru olabilir. Yani Allah'ın doğru dedikleriyle bir olabilir. Ama doğrusu, doğruluğu Allah içindeyse değilse, imanından dolayı mümin olduğu için değilse, onun o doğruluğu sadece onun hösranını arttırır. O sadece onu Allah'tan uzaklaştırır. Ona başka farklı bir benlik verir ve onu Allah'tan uzaklaştırır. Doğru yaptığı halde. Yani eğer amel iman ile işlenmemişse, imanından dolayı ameli işlememişse, ona sadece kibir verir, gurur verir. İnsanlardan kendisini evet ayrı görmeye başlar. Sadece kendini büyükler. Mütekebbir olur yani. Doğru hükmü veren bir tek Allah'tır. Allah'ın hükmünün dışında kim bir hüküm vermişse o hüküm batıl bir hüküm, yanlış bir hükümdür. Eğer kul Kur'an'a sahip olursa Kur'an ile hidayete ererse Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmek için müttaki olmak için Allah'ın ayetlerini okur, dinler, anlamaya çalışırsa Allah ona Fırkan veriyor çünkü. Böyle biri hakla batılı birbirinden ayırt eder. Allah'ın nuruyla ayırt ediyor. Allah'ın kendisine verdiği o fırkanla ayırt ediyor. Doğruyla yanlışı onunla ayırt eder. faydalıyla zararlıyı onunla ayırt eder. eğer Allah'ın verdiği Furkan'la ayırt etmiyorsa birbirine karıştırır. Doğru olan şeye yanlış diyebiliyor, yanlış olan şeye doğru diyebiliyor. Aynı şekilde imanla küfrü birbirinden ayıramaz. Şirk işler, küfür işler, hakikati örter, ona iman der. nifak içinde olur ben müminim der nifak içinde olana bakıp bu çok mütaki bir mümindir diyebiliyor cahil birine bakıp bilgisi vardır ama cahil ona alim diyebiliyor niye? alir edemiyor, göremiyor falan seyda diyor böyle söyledi falan şey diyor böyle söyledi Furkanı yok yani gözü kör Böyle demek daha doğru. Gözü kör. Onun için ne yapacağını, nereye gideceğini, kime uyacağını, nasıl yapması gerektiğini de bilmiyor. Bugün doğru dediğine yarın yanlış diyebiliyor. Hangi tarafa göre ikna olursa öyle söyleyip öyle düşünebiliyor. Ama Furkan'a sahip olan böyle değildir. Allah'ın kendisine furhan verdikleri böyle değildir. Bir sefer iman eder ve bir sefer Allah der, iş biter. Bütün dünya bir olsa yolundan döndüremez. Fikrinden döndüremez. Çünkü o Allah'ın beyanidir, Allah'ın ona öğretmesidir. Onun ondan dönmesi mümkün değildir. Eğer gerçekten müminlerin, Müslümanların fırkhani olmuş olsaydı, hepsi bir ve beraber olurlardı. Hepsi kardeş olurlardı, hepsi sahabe gibi olurdu. Kur'an'la şereflendikleri için, yeryüzünde de şerefli olurlardı. izzetli olurlardı. Küfürdekiler onları ezemez, onlara zulmedemezdi. nerede durması gerektiğini ne yapması gerektiğini kiminle olması gerektiğini bilirdi anlardı aynı şekilde eğer birinin Furkanı yoksa ebediyle fani olanı birbirinden ayıramaz fani olana ebedi muamelesi yapar dünyaya ebediymiş gibi sarılır bunun için bir sürü bahane de, bir sürü kendine göre fetva da üretir. Nimetle musibeti birbirinden ayıramaz. Furkan olmayınca ayıramıyor. Musibet gelmiştir. Zahiri olarak musibet gibi görünür ama arkasında nimet var. Eğer arkasından nimet varsa, zahmetin arkasından nimet varsa, ona üzülmek mi lazım, sevinmek mi lazım? Sevilmek lazım. Nimeti kazanacaksın çünkü. Ama en ufak bir sıkıntı, sorun yaşadığında ne yapar? Onu nimet olarak görmüyor. Arkasındaki nimeti görmüyor. Neyi görüyor? Sadece musibeti görüyor. Yani ahirete olan tarafına bakmıyor, dünyaya taraf orana bakıyor. Dünyaya göre eğer nimetse... O onu nimet olarak görür. Musibetse musibet olarak görür. Ahirete göre bakmıyor. Niye? Furkanı yok. Her anda muameleyi Allah'ın yaptığını, her anda imkana tabi tuttuğunu ikram etmek için o musibetin geldiğini kabullenemiyor. Görmüyor çünkü, anlamamış. Furkanı yok. Yoksa nasıl ki nimetlere şükrediyorduysa, musibetlere de öyle hamd etmesi lazım. Resulullah Efendimiz öyle buyurmamış mıydı? Allah en büyük musibeti bana peygamberlere sonra bize yakın olanlara verir dememiş miydi? Hani iman etmiştik. Mümin böyle mi olur? Karıla zararı bilmez. Dünyaya göre kar yapmışsa ona kar diyor. Zarar etmişse zarar diyor. Ahiretin karını düşünmez. Ahiretin hasabını yapmaz. Ahirete göre kar edince hatta ona zarar der. Yani Allah yolunda bir şeyi infak edince, bir şeyi verince ona kar diye bakmaz. Vermesi gerektiğinde zaten veremez. Niye? Zarar ediyor da ondan. Onu zarar olarak görüyor. Kar olarak değil. Oysa ki Allah ona Allah'a verilmiş borç olarak onu anlatıyor. Furkanı olsa öyle anlar. Evet. Hatta rivayete göre Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurban kesmişti. Eve geldiğinde evet soruyor. Kurbandan bir şey var mı diye Ayşe annemiz bir parça et ayırmış. Yarısı dağıttım bize bu kaldı. Buyuruyor. Diyor Rasulullah Efendimiz buyurdu ki hayır öyle değil. Yanlış söyledin. Bize kalan senin o dağıttığındır. Bunu yiyeceğiz, o da bize kaldı. Ebedi hayata göndermiş olduğu bize kalan odur, bu değil. Bakış meselesi, Furkan meselesi yani. Doğru görme, doğru anlama meselesi. Eğer birinin Furkanı yoksa, dostu düşmandan, düşmanı dosttan ayıramaz. Kimin dost, kimin düşman olduğunu seçemez. Düşmanına dost diye sarılabiliyor. Eğer biri şeytanın peşinden gidiyorsa asli düşmanının peşinden gidiyor demektir. Şeytan onu davet ediyor, o da şeytanın peşine takılmışsa o da onun peşinden gidiyorsa sevdiğinin dostunun peşinden gitmiştir. Düşman olduğunu ayıramamış, ayırt edememiş demektir. Aynı şekilde eğer biri büyünün peşine takılıyorsa, büyücülerin peşine takılmışsa, nuskanın peşine takılmışsa, bunun gibi. işte cinlerden korunmak için şöyle yapmak gerekiyor, cinleri kullanmak için böyle yapmak gerekiyor, Şuraya, şunun olması için böyle nuska yapmak gerekir diyorsa, şeytanın peşine takılmış. Hiç şeytandan dost olur mu? Furkanı olmayan düşmanı dostlan eder. Bütün bunların peşine takılırken de bir fayda umuyor, bir hayır kazanacağını zannediyor, güzel yapacağını zannediyor. Onun için dostunu düşmanından ayırmıyor, ayıramıyor. Ne buyurmuştu işte Hazreti Ali Efendimiz? Gerçek dost, sen Allah'ı ettikçe sana yardım eden, sen Allah'ı unutunca sana Allah'ı hatırlatandır. Düşman da bunun tersidir. Biri sana Allah'ı unutturuyorsa, o düşmandır. Biri seni Allah'ı zikretmekten men ediyorsa, uzaklaştırıyorsa, oyalıyorsa, o düşmandır. Dostu düşmanı böyle ayırmak gerekiyor. Allah'a göre bir de ölü vardır, diri vardır. Allah'a göre diri olanlar iman edenlerdir. Hazreti insan olmayı kabul edenlerdir. Ölü olanlar da Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir. Allah'a iman etmeyenlerdir. Allah onlara ölü dedi. Onun için buyuruyor da ayet-i kerimede, Resul'ün ölülere sen mi işitirecektin? Onlar ölmüş. Manevi olarak ölmüş. Zahiri olarak diri gibidir ama manevi olarak ölmüş. Manevi olarak ölenlere Allah ölü dedi, diri demedi. Onlara kör dedi, sağır dedi, dinsiz dedi, gönülsüz dedi. Kullanmıyor çünkü onları. Ama Allah yolunda ölenlere ölü demeyin dedi. Onlar diridir. Allah yolunda ölmüş olanlara da diri dedi. Onlara ölü demeyin, onlar diridir. Onlar Allah katında rızıklanırlar dedi. Siz bilmezseniz dedi. Ama onlara ölü demeyin. Diğerlerine de ölü diyor. Eğer imansızlık ölümse, Allah'ın ayetlerine iman etmemek, Allah'ın ayetlerini kabul etmemek, yalanlamak, dinlememek eğer ölümse, bizi ölü korumuna getiriyorsa acaba diri olanlar ne kadardır ya da diri olmak nasıl bir şeydir? Allah ile diri olmak. Bütün bunları anlatırken Allah ile diri olalım diye bunu anlamamız gerekir. Allah ile diri olalım diye. Allah'ı unutanlar diri olamaz. Allah ile diri olamaz. Allah'ı sevmeyenler diri olamaz. Diri olmak evet, imanladır. İman tatmaktır. Allah ile hayatı yaşamaktır. Diri olmak. Her anda Allah ile beraber olmaktır. Allah'ın hay ve kayyum isminin tecellisini her anda gönlünde tadıp yaşamaktır. Allah ile varlıkta durduğunu tatmaktır. Yoksa ölü olmuş oluruz. Allah bize diri demez. Ve bu bizim kendi tercihimizle olan diri olmaktır. Ya ölü olmayı tercih ederiz ya da diri. Aynı zamanda furkanı olmayanlar insanla beşeri birbirinden ayırt edemez. Bakar böyle eğer yürüyorsa, konuşuyorsa ona insan diyor. İnsanla beşer. Beşer insanın zahiri tarafı, insan tarafı Allah'ın ona nefrettiği o ruh tarafidir. Gönül tarafidir yani. Hepsini toptan insan diyor. Görünüm itibariyle, zahir itibariyle insan olarak görünür. Bir kısmı beşer, bir kısmı de insan. Bir kısmı da Hazreti Insandır. Dünya hayatını tercih etmiş olanlar beşer. Ahireti tercih etmiş olanlar da Hazreti insan İnsan. Ama dışarıdan bu görünmüyor. Eğer bir kul ayırt etmiyorsa, yani Furkan'ı yoksa bunu ayırt etmiyorsa, beşer olarak kalır, hiçbir zaman insan olamaz. Çünkü ayıramamış. ikisini birbirinden ayıramamış. Gönlüyle nefsi birbirinden ayıramaz. Nefsi kırılır, gönlüm kırıldı diyor. Gönlüne ağırlık gelir, nefsime ağırlık geldi der gönülle nefsi birbirinden ayıramaz. Yani manevi olarak kendi gönül aleminde Allah'ın vahyiyle şeytanın verdiği vesveseyi birbirinden ayıramaz. Furkanı yok çünkü. Şeytanın verdiği vesveseyi Allah'tan zanneder. İyi olduğunu, doğru olduğunu zanneder ve peşine takılabilir. Allah'tan geleni de şeytandan zanneder edebilir. Ona yanlış diyebiliyor. Çünkü doğruyu yanlışı Allah ile öğrenmemiş. Allah'ın vahyinden öğrenmemiş. Öğrenseydi bilirdi onu. Anlasaydı bilirdi. Furkana sahip olsaydı yalnız. Okumak tek başına bizi furkana sahip kılmaz. Okuyup, anlayıp iman etmek Demek ki Kur'an'ı neden okuyoruz? Furkana sahip olalım diye. Kur'an Furkan'mış. Eğer Kur'an bizde Furkan olmadıysa Allah'ın ayetleri bizde Furkan olmadıysa biz Kur'an'ı okumamışız. Diyelim ki biri birine sadece okumayı öğretir. Kur'an'ı okumayı yani Arapça harflerle okumayı öğretiyor. O Kur'an'ı okuması için bir başlangıç yapmış. Kur'an'ı okutmuş gibi bir başlangıç yapmış. Okuduysa yine öyle. Okudu ve anlamadıysa yine öyle. Yani bir başlangıç yapmış. Bunun devam etmesi gerekir. Sonra Allah'ın ne dediğini anlamaya çalışması lazım. Onu öğrenmek lazım. Sonra Allah ne demek istedi? Allah'ın muradı nedir? Hikmeti nedir yani? Sonra onu öğrenecek. Bunu yaparken takva sahibi olarak Allah'a karşı takvali olmak için Sorumluluğunu yerine getirmek için yapmalıdır. Yani Rabbim ne demek istediği Bunu anlamak için. Allah'a itaat etmek için. Allah'a iman etmek için yapmalıdır. Yaptıysa buna karşılık Allah ona fırkan verir, günahlarını evet. örter, kapatır, onu magfiret eder. Kötülüklerden onu temizler. Kötülüklerini örter demek bu. Kötülük yapmasına gerek kalmaz çünkü doğruyu biliyor çünkü güzeli biliyor yapmaz yani yanlışa düşmez buna beraber yanlış yapmışsa Allah onu magfiret eder onu temizler Allah birinin kötülüğünü örttüyse onu magfiret ettiyse onu temizledi eğer bizim ilmimiz bilgimiz Vahin bilgisi değilse bizde vahiy bilgisi olmuş olsa bile başka bilgileri de ona karıştırıyorsak bilgimizi kirletmiş oluyoruz. Aklımızı o kirli bilgiyle kirletmiş oluyoruz. Hüküm verirken Allah adına değil biraz Allah adına biraz da başkaları adına vermiş oluyoruz ki buna imana şirki karıştırmak demektir imana nifakı karıştırmak demektir yani kul ya mümin olur ya olmaz eğer tercihi böyle yapmazsa olan imanını da kaybeder imanla küfür bir gönülde bulunmaz biri mutlaka ötekini çıkarır ya iman nuruyla o küfür tarafı şirk tarafı nifak tarafı nurlanır ve aydınlanır ya da tam tersi olur küfür, nifak, şirk imanını söndürür. İman nurunu karartır. Onun için imanı kurtarmak en büyük mesele. İmanın kurtulabilmesi için şirkten, nifaktan, küfürden temizlenmesi gerekir. Bunu yaparken bilerek yapmak gerekir. Bu da ancak furkanla mümkündür. Furkanımız olursa anlarız. Yanlış yapanlar hangi yanlışı yaparsa yapsın doğru yaptığını zannederken Furkanları olmadığından dolayı yanlış yapmışlardır. Evet. Allah hepimize Furkan'ı ihsan etsin inşallah. Allah bizi Allah'a, Resulüne hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Emanetlerine hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi sadıklardan eylesin. Amin. Kendisine furkan verdiği kullarından eylesin. Allah'ın nuruyla, Allah'ın vahyiyle görenlerden eylesin. Andiyanlardan eylesin. Amin. Hükmünü Allah'a göre, Kur'an'a göre, vahye göre verenlerden eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Resulullah Efendimiz'in itikafı nasıldı? Resulullah Efendimiz'in itikafı Ramazan'ın son 10 günüydü. Hemen istisnasız bunu yapmıştır. Bir sefer hariç o da onu kaza etmiştir. İtikaf vaktini zamanını Allah'a ayırmak demektir. Gırf demek, durmak demektir. Allah'ın huzurunda durmak. Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmak. Halımızı ona arz etmek, tövbemizi ona yapmak, istiğfarımızı ona yapmak, ondan istemek, ondan dilemek. Onu isteyip, onu dilemek. Allah'ın huzurunda durmak. İttikaf. Ömrünün o gününü Allah'a vakfetmek. Allah'a ayırmak. Ya Rabbi, bu günüm senin için olsun. Sadece seninle olayım. Deyip, onunla olmak. Evet, o anda namaz kılabilir, secde edebilir, Allah'ı zikredebilir, tesbih edebilir, tefekkür edebilir. Artık, neyi nasıl yapmak istiyorsa, vaktini, zamanını Allah ile geçiriyor. Allah ile baş başa tabiri caizse. Başka bir şey araya almıyor. Başka bir şeyle meşgul olmuyor. Olmaması gerekir. Özel olarak Allah ayet-i kerimede buyurdu. Ramazan ayında itikafa girdiğinizde sadece yemekten içmekten kendini alıkoymuyorsun. Bir de evet, itikafa girdiğinizde hanımlarınızla beraber olmayın dedi. Bu Allah'ın koyduğu kuraldır dedi. Vaktiniz zamanını Allah'a ayırdın ya. Yani artık diyelim ki 10 gün Niyet ettim. 10 gün boyunca karımınla da eşinle de beraber olamıyorsun. Allah'ın koyduğu kural. Yani yasaklar biraz daha artmış oluyor. Hiçbir şeyle meşgul olmaman gerekiyor. Beş vakit namazın kılındığı camilerde itikafa girilir mi? Elbette ki. Resulullah Efendimiz kendi mescidinde itikafa giriyordu. Sahabe de mescidinde itikafa giriyordu. Beş vakitin namaz kılındığı mescidinde evde, hastahanede hapishanede itikafa girilir mi? Tabii ki her yerde itikafa girilir yeter ki o ani, o vakti, o zamanımızı Allah'a ayıralım niyet edip Allah'a ayıralım diyelim ki bir gün boyunca itikafta kalamıyoruz Mesela bayanlar için söylüyorum, çocukları vardır meşgul eder. Bir gün yapamıyorsa yarım gün yapsın. Yarım gün yapamıyorsa iki saat yapsın. İki saatini yarabbi Rabbi bunu iki saatimi sana ayırıyor deyip tek başına bir odada Allah'ın zikriyle, tefekkürle, secdeyle meşgul olabilir. O da itikaf sayılır ama az olan en az bir gün olması gerekir. İtikafın adabı nedir? Oruçlu olmak şart mıdır? Oruçlu olmak şart değildir. Ramazan ayında Resulullah Efendimiz Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girmiş oruç şartı yoktur burada. İtikaf başka bir şeydir. Eğer oruç tutamıyorsa, böyle bir sıkıntısı varsa o itikafa girmesin denmez. İtikaf vakti, zamanı Allah'a ayrımaktı. Allah ile beraber olmaktı. Oruç tutabiliyorsa zaten oruçludur Tutamıyorsa gene itikafı yapabilir. Ramazan ayının dışında da itikafa girilebilir mi? Girilebilir. Ama sünnet olan Ramazan ayında olandı. Ama Ramazan dışında da itikafa girilebilir. Resulullah Efendimiz'in saçlarına ak düşen ayeti bize açıklar mısınız? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Hud suresi beni ihtiyarlattı. Hud suresi. Allah orada Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama sana emredildiği gibi dost doğru ol. Festaqin kema ömürt sana emredildiği gibi, sana emrettiğin gibi istikamet üzere ol. Çok evet. şiddetli bir uyarı, dost doğru olmak. Allah'ın emrettiği gibi, yani böyle kıl kadar ayrılma demektir. Bu sadece kendisiyle ilgili değildir. Aynı şekilde, ümmetiyle de ilgilidir. Ümmetine karşı olan Tavri davranışı, davetiyle de ilgilidir. O bir de kendine sorumlu değildir. Bu hepimiz için aynı şey demektir. Rabbimiz bize eğer dost doğru ol dediyse, biz de kendi eğriliklerimizi görüyoruz. Bizim de her tarafımız eğri göğülüydür. Bunun Bu sürenin bizi de İhtiyatması gerekir. Yani bizi hüzünledirmesi gerekir. Allah hepimize gerçek manada tevhidi bir imani nasip etsin. Allah'a imani nasip etsin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.